Sizden birisi Cenab-ı Hak'la münajat ve mükalemeyi seversa huzuru kalbile Kur'an okusun. Sizden biriniz Allah'la konuşmayı severseniz Allah'la konuşayım diye istiyorsanız Kur'anı kerim okum Allah'la konuşmuş gibi sevaba nail olursun. Anlayabildin mi? Daha değil mi? Camiden hoca efendi Kur'an okudu dinlerin çıktın.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 sıttı yaqin ile sıtğı yaqin ile inanarak iman ederek ihya eden mümin mümini kamil günah-ı sagayiri mahvolur ne kadar bütün ömründen ne kadar günah ettiyse inanarak sevabına inanarak kadir gecesi olduğunu bilerek kim burayı bekliyorsa günah-ı sagayiri bütün ömründeki günahı mahvolur diyor peygamberimiz memnun olduk değil mi yalnız şunlar affolunmaz diyor bunları sayın kadir gecesinden istifade edemeyen şunlar açıl bir aşkına <gülüyor> kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et ya Rabbi <gülüyor> hocam o kadar mükafatını gösterdiniz de affolunmayan olacak mı şu 10 kişi affolunmayacak. İçinde varsan kaygılan ve tevbe et. İnşallah yok. Olursa bilmiyorum. Bizde varsa ben tevbe ediyorum. Daha okumadan evleri tevbeyi nasuhla tevbe olsun. Ya Rabbi şimdi affolunmayanın şu meclisten boş çıkanın birisi sihirciler, sihirbaz. Memleketimizde yok elhamdülillah sihir yapan. Bu yok efendim bir.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 dördüncüsü mümini ham olanlar da ümidini fessin yani Irak'ıya müttela olan Irak'ı içen kimseler de tövbe ederlerse derhal kurtulurlar tövbe etmezler de ısrar ederlerse bu geceden ve İslami olan ruhani gecelerin hepsinden mahrumlar hep birden tövbe nasuhla tevbe olsun ya Rabbi tövbe ediyoruz Ağza almanın imkanı yok. Satı iki şey için iman çıkıyor. Birisi elin ırzına uşağını, uç kurumu çizerkene iman diyor. Dur çıkayım da imansız olarak zinayet diyor. Bir de ırak içerkene şişeyi eline alıp da ağzına getirirkene iman diyor ki Allah aşkına üstüme dökme çıkayım diyor kafada gölge gibi kalıyor iman. Bunlar imansız olarak ırağı içiyor, imansız olarak zina ediyor. Allahu Zülcelal Hazretleri bütün müminleri muhafaza etsin. Amin. Demek ki efendim mütmine hamr olanlarda böyle. Daha devam ediyoruz. Zinaya musur olanlarda, zina edenler de bu geceden mahrum. Elhamdülillah. Bunların saydığının birisi bizde yok hocam. Baştan takip edip gidiyorum. Şu var mı acaba? be?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 Kisbi ticaret edenler Allah'ın dostu, Allah'ın habibi diyor. Çocuklarının rızg için dükkanlara sokulmuş da halalından rızık temin ediyor. Ama seninki paranın faizi oluyor. Paranın faizini Allah Kur'an-ı Kerim'in 25 sahifesinde haram haram haram olduğunu, zehri zıkım olduğunu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 bir binanın gölgesinde cenaze kılarken şu gölgeye gel ya imam dediler var o gölgeye dedi nereye var aman onda benim alacağım var da onun yerine faiz olur diye vücutum soğur o kölgeden de belki paranın yerine geçer de e, riba olur faiz olur diye korkuyorum dedi onun için Bağdat'ın o ısıcağında yandı imamı azam onun için imam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 iş yerine varacak yoksa imkanı yok bu hakka dair umgun vaaz versek tükenmiyordu anne baba hakkı çok mühimdir yani Allahu Teala azratlara ve abdullah ve la tushriku bihi şeyen ve sana kendine itaattan, ibadetten sonra anneye babaya itaati Allah emrediyor en iskurli ve li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 ...kopuştular peygamberimize... ...yetişti peygamberimiz... ...diymatlı bir sahabesi... oldum ya alfama dedi... ...dilini gösteriyor... ...la ilahe illallah... Rasulullah. ...hastana böyle diyeceksin... ...dedirsen demem derse küfre varır da... ancak böyle duyuracaksın... Her ...hastaya okunacak bu bir kat... ...yanına vardın mı...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 Allah'ım el aman ya Rabbi ölürcene bunu okuyarak bizi öldür ya Rabbi. İşte o başka dertlerin... hepsi unutulur gider. Bunun ne suçu var acaba dedi. Yani bir aklığını haber verin dedi. Oturdular aklığını haber verdiler. 70 tane iyi aklığı çıktı.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 ben buldum dedi ya nasıl? Ne diye ana Niye için haram dedi? ben bunu everdim ya Resulallah da dedi gelini geldiğinde dedi kalk yemeğimi pişir dedi gelinle benim elim demek geldiğini beğenmiyor da dedi eli kirli deyip beğenmedi demek ki dedi kendi ailesine kalk yemeğimi pişir dedi ana Zahar sana zahmet olmasın diye böyle yaptı yapma Allah aşkına yahu dedi yok ya Resulallah kolum kırıldı dedi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 Çekeceğini anca bir Mevla bilir... Peygamberimiz halal etmiyor mu dedi... Etmiyorum. bu yanacak öyleyse dedi... Peygamberimizde siyaset muamelesi vardı... Çok odun biriktirdi... Ataşı vurdu... Ataş, gür, gür, gür, gür, gür. Sağ olarak yatağıyla... Atın ataşa dedi... Ataşa atacak zaman... Annenin ciğeri yanık olur... Halal olsun ya Resulallah... Ne oldun dedi... Yavruma dayanamam... Ya cehennem ateşine ne hal dayanacaktın... Onu görmüyorum dedi... Alkama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ne oldun ya dedi ya Resulallah anamdan emdiğim yumuşak sütler çelik gibi oldu dilimin üstünde dedi dönmeye imkan bulamadım dedi dilim dönmüyor dedi Onun için söylememe imkan olmadı dedi şimdi anam halal olsun deyince dilimin üstü yumuşadı dedi söylemeye başladım. Ana baba hakkı, yüzlerce söz var ama ne diyeyim şimdi, nereye sığdırayım, onun için böyle kalsın. Şu yedincisi bitmiş, sekizincisi, kavculukla meşgul olup laf taşıyanlar o partidan o partıya laf götüreyim de bir olup civarası versinler. Zıkımın dibini içe inşallah burnundan titil titil gelir inşallah, milleti birbirine doğru da hiç Önem oldu, plan mı, aslı var mı nedir ve evet, sürü Aslı var mı, yok mu demez. Onu birer birer dinler, ebedi onu için kin eder. Aslı yok bir oğlum işte o aranın soytarısı. Nammamı, yarın maymun suratında Allah'ın suruna varacak. Onu niye dinleyiyorsun da memleketin yavrularına küs oluyorsun? Allah Allah. Böyle bizim hallerimiz ya. Sekizinci kavuculukla meşgul olup laf taşıyanlar da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 sıla-i rahim'i terk edenlerinde sıla-i rahim'i terk edenlerinde sıla-i rahim'i biz anlamak ki memlekette fars fars bir kız kardeşin bir annen bir baban bir kardeşin başka bir memleketdeyse onu şimdiki zeketin ile zeketinle sadakanla varlığınla gelip ziyaret edip var belki fakirliğe düşmüş onu sıla-i rahim etmek üzerine farz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 Geriye varmışmış Mehmet babayı ölmüş. Yüz tane madeni lira. Demiş sana verdim mi sana verdi mi aramış. Kimse yok kimseye vermemiş. Bir ulemaya vardı ölmüş gitmiş duyulmaz sesi dedi. Ötekine vardı duyulmaz bir kutbu cihana vardı. Zamanın kutbul aktabına meşayih-i izamdan birine. Dedi efendim böyle böyle başımda bir iş var. Kolay o dedi. Kimseye deme duyurma da dedi. Gece Ravza-i sin. Peygamber Efendimizin mescidine sin dedi. Perşamba günü dedi o, kubbenin içerisine Amanetçi Mehmet Baba emanetimi net dindi, o sana cevap verir dedi. Korkma dedi. Vardı gece sindi, orada çığırdı. Çığırdığı zaman üç defa çığırdı, ses gelmedi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 Onun için akraban ne varsa sığılay rahim yapar. Bu da, bunlar da buradan gaksın geçsin diyor. Afdan mahrumdur sığılay rahimi eden Daha onuncusu, kumarbaz olanlar, kumar oynayanlar bir tecid çaynan olursa da o kehadı eline, o aşığı eline aldım o toplay, e, kara göçünün ile eline yumuş gibi günahkar oluyor baştan. Oradan bir tecik zıkın çay içtim mi o kumardan 40 gün ameli hak doluyor. Ameli duruyor yerinde. Allah bizleri mahrum koyma ya Rabbi. Ondan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz, "Ya Muhammed" dedi. "Ya Muhammed, söyle bu gecede ben ne yapayım? İstersen Allah'a zikret." İstersen Kur'an-ı Kerim oku istersen salevat-ı şerite oku istersen kazanamazı kıl istersen kesbih namazı kıl istersen kadir namazı kıl ben sana bir şey tarif edeyim bunu mutlaka yap Allahümme innek, inneke afu vuntuhibbul afve feafu anni de anlayamadım hocam o Arapça olduğu için anlayamadım ya Rabbi ben günahkarım, sen aklı seven, beni affetti, bu gecede aklı olunursun buyurdu Peygamberimiz.